Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Allah'ın adıyla düşmanınızın üstüne yürüyün! Korkmayın! Üstün gelecek olanlar sizlersiniz! Müşrikler bize iyice yaklaşmadan, menzile girmeden... Oklarınızı atmayın! Peygamberimizin emri olmadan kimse oklarını kullanmasın! Ebu Cehil ne yapacaksın? Duydum ki Resulullah'a sövüyormuş. Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben Allah'a söz verdim. Eğer onu görürsem ya öldüreceğim yahut da onun önünde öleceğim. En atak hayvanlarınız evinin de karşıma çıkın bakalım! Önümde durabilecek misiniz? Ben Ebu'l Hakem'im. Ben Mekke ordusunun komutanıyım. Ben Mekke'nin en şereflisiyim. Ah, beni, <gülüyor> Medine'nin koyun çobanlarımı yere serecekti. Ah. Ebu Talib'in oğlu, buraya yaklaştı. senin de işini bitireyim. Sen kimsin? Nifer'inden yüzünü göremiyorum. Eski bir dostun diyelim. Atalarımızın dinini hiçe saymadan önce dosttu. <gülüyor> ne oldu? Korktun mu? Hayır. Çarpışmak istiyordum. Hadi gel. 47. Bölüm. Müslümanlar kendilerinin üç katı büyüklüğündeki bir orduya iman gücüyle galip gelmişlerdi. Kureyş ne olduğunu anlayamadan ileri gelenlerini kaybetti. Kalanlar da esir edildi. Esir edilmek üzere çevresi sarılanlardan biri de Ümeyye bin Halef'ti. Bu bilal Habeşi'ye kızgın kumlar üstünde binlerce işkence eden adamdı. Eski dostu Abdurrahman bin Af'tan medet umuyordu Ümeyye. Abdurrahman! Evet ne var? Ben ganimet olarak... Şuradaki pek çok zırh ve savaş malzemesinden daha kıymetliyim. Ailem beni alabilmek pahasına size istediğiniz kadar deve verir. Beni sen al. Başkasının eline bırakma. Tamam yanıma gel. Ama düşmanlarından herhangi biri seni tanır da üstüne yürürse seni koruyamam haberin olsun. Ben bugünkü kadar zor bir gün yaşamadım. Bizi yere serdiniz. Beni yanına al. Gerekirse kendimi savunurum. Savaş meydanında iki adam vardı. Biri göğsüne deve kuşu aradığından tüy takmıştı. Daha kısa boylu olan bir diğeri de başına kırmızı bir sarık sarmıştı. Kimdi onlar? İlki Hamza'ydı. İkincisi Ebu Dücayne. Tahmin etmeliydim. Aslan avcısı Hamza. Utbe'yi de o öldürdü. Bu ikisi bize çok kayıp verdi. Şu gruba bak. İçlerinden kimseyi tanıyor musun?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 Küfrün başı Ümeyye bin Halef. Sen yaşarsan ben yaşamayım. Dur, dur. Bilal, sakin ol. O benim esirim. O yaşadığı müddetçe hayat bana haram olsun. Ne dediğimi duymuyor musun? O benim esirim. Ona dokunma. Ey Müslümanlar! işte kafirlerin en büyüğü Ümeyye bin koşun Halef. Abi, koşun, adam, koşun, koşun, koşun! Bilal, ne yaptın? Herkesi çevremize topladım. Evet, burada. Burada, gelin bakın. Burada, görün oğlum. Abdurrahman, aradan çekil. Kalabalık Ümeyye'nin etrafını sardı ve onu Abdurrahman'ın elinden aldılar. Ümeyye, artık ben seni kurtardım. Yürüyün üzerine! Koş, Ümeyye! <gülüyor> Savaşı Müslümanların kazandığı anlaşılınca,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 Bizim ondan ilk gördüğümüz iyilik de bu değildir Evet Ebu Cehil'in zoruyla geldim Muhammed'e karşı savaşmak istemiyordum Ama sonuçta buradayım Ona karşı olanların safında Ey Müslümanlar Peygamberimiz Savaşta öldürülen müşriklerin cesetlerini bir araya getirmemizi emrediyor bir çukur kazılacak ve toplanan cesetler oraya atılacak. Hadi, iş başına. Çukur hazır. Ali, tut şunun ucundan. Kaldıralım. <gülüyor> Şu yerdeki... Utbe'nin cesedi değil mi? Evet, o. Ebu Huzeyfe'nin babası. Hay Allah! Keşke yanımızda olmasaydı. Kim bilir kimileri ne kadar üzülüyordu. Utbe'nin cesedi çukura doğru sürüklenirken, Ebu Huzeyfe'nin yüzü bembeyaz oldu. Kendisini bir hüzün kapladı. Bunu fark eden peygamberimiz, ona şefkat dolu gözlerle baktı. Ebu Huzeyfe, Peygamberimize şöyle dedi. Ya Resulallah, babam hakkında verdiğin emirden dolayı kalbimde bir bozuma olduğunu düşünme. Ben onu akıllı, sabırlı ve iyi özelliklere sahip bir insan olarak bilirdim. Onun bu niteliklerinin kendisini İslam'a götüreceğini ümit ediyordum. Şimdi onun düştüğü bu durumdan ve ümitlerimin gerçekleşmeyecek olmasından dolayı üzgünüm. Bunun üzerine Peygamberimiz Ebu Huzeyfe'yi teselli edip ona dualar etti. Savaş meydanında kendisine verilen bir görevi yerine getirmek üzere yürüyen Musab bin Ümeyr, düşman saflarında olan kardeşi Ebu Aziz'i gördü. Musab, Mekke'nin en zengin ailelerinden birine mensuptu. İslamiyet'i tercih etmesinden sonra ailesi kendisini hapsetmiş ve dininden dönmesi için her türlü baskıyı yapmıştı. O da önce Habeşistan'a sonra Medine'ye hicret etmek zorunda kalmıştı.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 Peygamberimiz Ebu Cehil'in sonunu merak ediyordu. Kim gidip de Ebu Cehil'in ne olduğuna bakar dediğinde, Abdullah İbni Mesud onu aramaya gitti. Nihayet onu buldu. Kan kaybından ölmek üzereydi. Abdullah ona şöyle sordu. Ey Allah'ın düşmanı! Allah nihayet seni hor ve hakir etti. Gördün mü? Ne diye hor ve hakir edecek şey? Hangi tarafın kazandığını söyle bana Allah ve Rasulü kazanmıştır <gülüyor> Kahretsin Bir koyun çobadının yaptığına bak Şimdi seni öldüreceğim Ve sonsuza dek susacaksın Sen <gülüyor> Sen Kavminin Önderini öldüren kölelerin ilki değilsin Beni böyle bir adamın öldürmesi ağrıma gidiyor Kureyş'in İyitlerinden biri tarafından öldürülmeyi çok isterdim. <gülüyor> Peygamberimiz Ebu Cehil'in ölüm haberini alınca Allah'ım bana olan vaadini yerine getirdi. Hakkımdaki nimetini de tamamla dedi. Sonra Ebu Cehil'i yaralayan gençleri Onlar bu ümmetin firavunu olan Ebu Cehil'i öldürdüler diyerek övgüyle andı. Savaş sonunda Ebu Cehil ve Kureyş'in ileri gelenlerinin de yer aldığı 69 müşrik öldürülmüş, 70 kişi ise esir alınmıştı. Allah Resulü'nün daha önce savaşta öldürüleceğini haber verdiği kimselerin tamamı işaret ettiği yerlerde ölmüşlerdi. Müslümanlarsa 14 şehit vermişti. Peygamberimiz şehitlerin ve yaralıların tespiti için bir ekip görevlendirdi. Bazıları tanınmayacak haldeydi. Bu... Bu umer değil mi? <gülüyor> o değil. Evet o <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak ya geldik, çok geldik ve yine ona döneceğiz Kaç yaşındaydı? Ya on beş ya on altı Abisi Sad'ın haberi var mı? Yok sanırım Küçük olduğu için kılıcını bağlayamamıştı Abisi yardım etmişti Şehit olacağını hissetmiş demek ki Israrının sebebi buymuş Ya Resulallah Benim bedenimin küçüklüğüne bakma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 ...ya bir daha böyle bir fırsatım olmazsa? Saad, kardeşim üzülme. Kardeşin en büyük makama erdi. Peygamber efendimizin yanında savaşırken canını feda etti. Hepimizin arzusu bu değil mi? Allah sabrı cemil versin sana ve ağrını. Şehadeti mübarek olsun. Allah razı olsun. Rabbimden dileyim, onunla cennette buluşmaktır. Annesinin ciğer paresi Umer artık cennette... Allah anneme sabır versin. Asrı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Kıyanet İşleri Başkanlığı sundu.